اللؤلؤ والمرجان فَرَائِز bölümünden okumaya başlıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. Feraiz, yani miras üzerindeki belirli paylar babı Üsame bin Zeyd'in radıyallahu anhu naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman kafire kafir de Müslümana mirasçı olamaz buyurmuştur Müslim 3027 İbn-i Abbas'ın radıyallahu anhum'a anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Miras paylarını Kur'an'da bildirilen sahiplerine veriniz. Bu paylardan geriye bir şey kaldığında o baba tarafından en yakın olan erkeğe aittir. Müslim 3028 <gülüyor> Cabir bin Abdillah radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır. Hasta olmuştum. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebubekir Bekir bana hasta ziyaretine geldiler. Ben bayıldım. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdest aldı ve abdest suyundan benim üzerime döktü. Bunun üzerine ayıldım kendisine. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben malım hususunda nasıl davranayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size Celleşanuhu kelale yani babası ve çocuğu olmayan kimse hakkındaki, hakkındaki hükmünü şöyle açıklıyor. Şeklinde ki miras ayeti indirilene kadar bir cevap vermedi. Demiştir. Müslim 3031 Bera' <gülüyor> bin Azib radıyallahu anhu Kur'an'da en sol inzal edilen ayet senden fetva istiyorlar. De ki Allah Azze ve Celle size kelale yani babası ve çocuğu olmayan hakkında şöyle fetva veriyor ayetidir demiştir. Müslim 3036 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Borçlu iken ölen kimselerin cenazesine geldiğinde Bu kişinin borcunu kapatacak bir mal bırakıp bırakmadığını sorar Eğer o kişinin borcunu ödeyecek bir şey bıraktığı söylenirse Cenaze namazını kılardı Aksi takdirde arkadaşınızın namazını kılınız buyururdu Sonraları Allah Celle Şanuhu Kendisine birçok Fetih ve zafer nasip edince Ben bütün Müminlere kendi canlarından Daha yakınımdır Bu yüzden artık borcu Varken ölen kimsenin O borcunu ödemek bana aittir Bir kişinin Geriye bıraktığı tereke ise Mirasçılarına aittir Buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem Müslim 3040 Hibe ve diğer bağışlar Babı Ömer Enbil Hattab Radıyallahu Anhu şöyle anlatır Allah yolunda Cihat için iyi cins Bir atımı bir kimseye bağışlamıştım Bu kişi Ata iyi bakamadı Ve onun kıymetini bilemedi daha sonra bu kişinin atı ucuz fiyata satacağını anladım ve Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bu atı satın alma konusunu sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o atı satın alma ve bağışladığın şeyi geriye alma çünkü bağışladığı şeriye bağışladığı şeyi geriye alan kustuğunu yiyen köpek gibidir buyurdu. Müslim 3044 İbn Ömer radıyallahu anhu'nun anlattığına göre Ömer bin Hattab radıyallahu anhu bir kişiye Allah yolunda bir at bağışlamıştı. Daha sonra o atı satılırken gördü <gülüyor> ve onu satın almak istedi. Bu konuyu Peygamber aleyhissalatü vesselama sorduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu satın alma, sadaka yaptığın şeyi geriye alma buyurdu. <gülüyor> Sahih-i Müslim'deki hadis numarası 3046 İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadakasından geri dönen kişi kusan sonra da kustuğunu yiyen gibidir. Müslim 3048. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hibe ettiği, şeri, hibe ettiği şeyi geriye alan Kustuğunu yiyen gibidir buyurmuştur Müslim 3050 Beşir oğlu Numan'ın naklettiğine göre Numan'ın babası Beşir Radıyallahu teala anhum ecmain Peygamber aleyhissalatu vesselama getirip ben şu oğluma bir köle bağışladım dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam Her çocuğuna bunun gibi bir hibe yaptın mı buyurdu Babam hayır deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Öyle ise bu oğluna verdiğini geri al buyurdu Müslim 3052 Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun anlattığına göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur ''Herhangi bir kimseye umra suretiyle bir mal hibe edilirse o mal cahiliye dönemindekinin aksine bağışlayanın değil artık hibe edilen kimsenin ve onun çocuklarının malı olur. Çünkü o hibe edilen kimsenin mülkiyetine girer ve onu bağışlayan kimseye dönmez.'' Zira yapılan bu bağışa mirasçıların hakkı taalluk etmiştir. Müslim 3062 Yani cahiliye döneminde bir kişi bir başkasına bir mal bağışlardı ve şöyle bir şerh koyardı. Ben bu malı sana bağışladım, sen ölünceye kadar bu maldan istifade et, öldükten sonra mal tekrar bana döner yahut da benim varislerime döner derdi. Peygamber aleyhissalatü bu şekilde yapılan hibeyi nehyetmiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre suretiyle bağış yapmak caizdir buyurmuştur. Müslim 3073 Demek ki burada bu ne yapılmış ne Evet Vasiyet Babı i̇bn Ömer'in radıyallahu anhu anlattığına göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Bir Müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu yazılı halde yanında bulundurmadan iki gece getirmesi doğru değildir Müslim 3074 Sa'd ibn-i Vakkas radıyallahu anhu şöyle anlatmaktadır Veda Haccında Ölüm tehlikesi geçirdiğim hastalığımda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beni ziyaret etti Ben Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hastalık ve ağrılarım bu dereceye varmıştır Ben varlıklı bir insanım Bir tek kızımdan başka varisim yoktur Bu yüzden Malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi diye sordum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır cevabını verdi Ben yarısını tasadduk edeyim mi dedim Peygamber aleyhissalatü vesselam yine hayır dedi Ve üçte birini tasadduk et Üçte bir de çoktur Ey Saad Senin varislerini zengin bırakman Onları muhtaç ve halka ellerini açar bir halde bırakmandan daha iyidir Ey Saad Allah rızası için yaptığın her harcamanın karşılığını mutlaka alacaksın. Hatta yemek yerken hanımının ağzına koyduğun bir lokmadan da ecir alacaksın buyurdu. Ben devamla ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada dostlarımdan geri mi kalacağım? diye sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır, sen geriye bırakılmayacaksın. Eğer burada kalır da iyi amel yaparsan, elbette onunla merteben yükselir. Belki de burada uzun süre kalırsın da bir takım kimseler senden faydalanırlar. Bazı kimseler de zarar görür. Rabbim azze ve celle ashabımın hicretini tamamla. Onları gerisin geriye çevirme. Ancak Çaresiz olan Saad bin Havle'dir buyurdu Ravi Saad bin Havle'nin Mekke'de ölmesinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ona çok üzüldüğünü söylemiştir Müslim 3076 i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şöyle anlatır İnsanlar vasiyetin miktarını Üçte birden dörtte bire indirirlerse iyi olur çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam malınızın sadece üçte birini bağışlayın. Aslında üçte bir dahi çoktur buyurmuştur. Müslim 3080. İbn Ömer radıyallahu anhumanın anlattığına göre Ömer İbn Hattab'ın payına Hayber'de bir arazi düşmüştü. O, bir gün bu arazi konusundaki görüşünü almak üzere peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hisseme Hayber'de bir arazi düştü ki ondan daha önce ondan daha kıymetlisi elime geçmemişti bu mal hususunda ne buyurursunuz diye sordu peygamber aleyhissalatü selam istersen toprağı vakfederek gelirini tasadduk edersin buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhu dedi ki: Peygamber aleyhissalatu vesselam bu araziyi alıp satılmamak, miras olunmamak ve hibe edilmemek üzere tasadduk etti. Gelirinden de fakirlere, akrabalara mükatap yani hürriyetini satın alma konusunda sözleşmesi olan kölelerin hürriyete kavuşturulmasına, Allah yoluna, yolculara ve misafirlere tasadduk etti. Onun idaresini üzerine alan kimseye, bunu servet aracı olarak kullanmamak şartıyla, normal ölçüler içerisinde ondan yemesinde ve bir başkasına da yedirmesi için vermesinde mahsur yoktu. Müslim 3085 Talha bin Musarrıf radıyallahu anhu şöyle anlatır. Abdullah bin Ebu Enfa'ya radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselam vasiyette bulunmuş muydu diye sordum. Abdullah bin Ebu Enfa da hayır dedi. Ben öyleyse Müslümanlara vasiyet için gerekli görüldü. Yahut niçin vasiyette bulunmak emredildi dedim. O Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabına bağlanmayı vasiyet etti şeklinde cevap verdi Müslim 3086 Ayşe anamız radıyallahu anha şöyle anlatır Peygamber aleyhissalatü vesselam geriye ne bir dinar ne bir dirhem ne de bir koyun ne de bir deve bıraktı Ve hiçbir şeyi de vasiyet etmedi Müslim 3087 Said bin Cübeyr Rahimahullah i̇bn Abbas Radıyallahu Anhuma'nın şöyle Dediğini anlatır i̇bn Abbas bir defasında O perşembe günü O perşembe günü Ne acı gündü demiş Ve gözyaşları kumları ıslatacak Şekilde ağlamıştı Bunun üzerine ben Ey Abbas'ın oğlu Perşembe günü ne oldu ki diye sordum O şöyle dedi Peygamber aleyhissalatü vesselamın Son hastalığındaki ağrısı arttı da Bana yazacak bir şey getirin Size bir şey yazdırayım da Benden sonra yolunuzu kaybetmeyesiniz buyurdu Bunun üzerine orada bulunanlar Yazılsın yazılmasın diye aralarında anlaşamayarak Münakaşa ettiler Peygamber aleyhissalatü vesselam da Bir peygamberin huzurunda münakaşa etmek yakışmaz buyurdu Oradaki sahabiler Hz. Peygamber'in Neyi var? Hastalıktan dolayı sayıklıyor mu? Kendisine bir sorun Dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Beni kendi halime bırakın Böylesi daha iyi Sizlere 3 şey Vasiyet ediyorum Müşrikleri Arap yarımadasından Çıkarınız Yabancı Yabancı heyetlere benim ikram ettiğim gibi siz de saygı gösterip ikram ediniz buyurmuştur. İbnu Cüreyc rahimahullah, İbnu Abbas radiyallahu anhuma burada üçüncüyü söylemedi. Yahut söyledi de ben unuttum demiştir. Müslim 3089. Adaklar bölümü. İbnu Abbas radıyallahu anhumer şöyle anlatır. Saad bin Uba'de, annesinin bir adak adadığını, fakat bunu yerine getiremeden vefat ettiğini söyleyerek, bunun hükmünü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Allah'ın Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem, annen adına onun adağını sen yerine getir buyurdu. Müslim 3092 Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma demiştir ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere adak adamayı yasakladı ve adak hiçbir şeyi değiştirmez. Onunla sadece cimri olanın, cimri kimsenin elinden mal çıkar buyurdu. Müslim 3093. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Adakta bulunmayınız. Çünkü adak kaderdeki hiçbir şeyi değiştirmez. Ancak adak sebebiyle cimri kimseden mal çıkar buyurdu. Müslim 3096. Enes'in radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İki oğlunun arasında onlara dayanarak güçlükle yürüyebilen bir ihtiyar gördü ve Bu niye böyle yürüyor diye sordu Oğulları da o yürüyerek Kabe'ye gitmeyi adamıştır dediler Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah bu ihtiyarın kendisine eziyet ederek yaptığı ibadetten müstahınidir buyurdu Ve ihtiyarın bir bineye binmesini emretti Müslim 3100 Ukve bin Amir Radıyallahu anhu şöyle anlatır Kız kardeşim Ümmü Hibban Beytullah'a kadar yalın ayak Yürümeyi adamış Ve güçsüzlüğünden yakınarak Benden bu konuyu kendisi için Allah Resulüne Sallallahu aleyhi ve selleme Sormamı istemişti Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu meseleyi sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hem yürüsün hem binsin buyurdu Müslim 3102 Yeminler Babı Ömer ibn Khattab'ın Radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aziz ve celil olan Allah Babalarınız üzerine Yemin etmenizi yasaklıyor Buyurdu Müslim 3104 Ebu Hureyre'nin Radıyallahu anhu Anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Bir kimse lat hakkı için Diyerek yemin ederse Hemen la ilahe illallah Desin Yine bir kimse arkadaşına gel kumar oynayalım derse sadaka versin 3107 Ebu Musa Eşari radıyallahu anhu şöyle anlatır Eşari kabilesinden bir grup içinde eşyalarımızı taşıyabilecek binek develer istemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim Peygamber aleyhissalatü Allah'a yemin olsun ki size deve veremem Size vermek için deve yok buyurdu. Biz de belli bir süre bekledik. Sonra Allah azze ve celle'nin resulüne bir takım develer getirildi. Bunun üzerine bize yaşları 3 ile 10 arasında değişen beyaz hörgüçlü 3 deve verilmesini emretti. Develeri alıp yola koyulduğumuz zaman şöyle konuştuk. Allah bize bereket vermez biz kendisinden yük devesi istemek için Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme gittik. O da bizlere deve veremeyeceğine yemin etti. Sonra da verdi. Bu konuşma Peygamber aleyhissalatü vesselama ulaştırıldı. Buna cevaben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sizlere develeri ben vermedim. Sizlere, sizleri develere yükleyen Allah'tır celle şanuhu. Allah'a yemin ederim ki Allah diler de bir yemin eder, sonra da ondan daha iyi bir yol görürsem yeminimden kefaret verir ve o daha iyi olan işi yaparım buyurdu. Müslim 3109 Abdullah bin Semura'nın radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ona şöyle buyurmuştur Ey Abdurrahman Sen kendisinden emir ve yönetici olmak talebinde bulunma Sen kendiliğinden emir ve yönetici olmak talebinde bulunma Zira sana emirlik ve yöneticilik Senin kendi talebin sonucunda verilirse istediğin bu şeyi elde edince yalnız bırakılırsın. Eğer bu iş senin açık talebin olmadan tevcih edilirse Allah taramın tarafından yardım görürsün. Bir de bir şeye yemin edip de başkasını ondan daha hayırlı gördüğünde yemininden kefaret verip o daha hayırlı olan işi yap buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 3120 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatır. Süleyman aleyhisselamın 60 hanımı vardı. Bir gün yemin olsun ki ben bir gecede bu kadınları dolaşacağım ve onlardan her biri hamile kalarak Allah yolunda binip savaşacak, birer oğlan doğuracak demişti. Fakat neticede bu kadınlardan sadece bir tanesi hamile kaldı. O da yarım bir çocuk doğurdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattıktan sonra eğer Süleyman aleyhisselam bu yemininde inşallah deseydi o kadınlardan her biri süvari olacak ve Allah yolunda celle şanuhu savaşacak birer oğlan doğururdu demiştir. Müslim 3123 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin olsun ki bir kişinin ailesine eziyet verecek yemininde ısrar etmesi, yeminini bozup da Allah azze ve celle'nin farz kıldığı kefareti vermesinden Allah katında daha büyük günahtır buyurdu. Müslim 3127 İbn Ömer'in anlattığına göre radıyallahu anhuma Hazreti Ömer radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben cahiliye zamanında Mescidi Haram'ın içinde bir gece itikaf etmeyi adamıştım demiş. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da adağını yerine getir buyurmuştur. Müslim 3128. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Peygamber aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur Kölesine zina iftirası atan kişiye Kıyamet günü had cezası verilir Ancak dediği doğruysa bu müstesna Müslim 3138 Ebu Zer radıyallahu anhu şöyle anlatır Bir arkadaşımla aramda tartışma olmuştu Onun annesi Arap değildi ben de onu annesinden dolayı kötüledim. Bunun üzerine o beni Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştığımda Ey Abu Zer sen hala cahiliye huyları taşıyorsun dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü kim insanlara söverse insanlar da onun anasına babasına söver dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ey Abu Zer sen hala cahiliye huyları taşıyorsun Elinizin altındaki köleler sizin kardeşlerinizdir Yüce Allah Azze ve Celle onları sizin elinize emanet etmiştir Bu yüzden onlara yediklerinizden yedirin Giydiklerinizden giydirin Ve onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin Eğer böyle işler yüklerseniz onlara yardım edin buyurdu Müslim 3139 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Birinizin yemeğini hizmetçisi yapıp da sonra o yemeği sıcaklığına ve dumanına katlanarak getirirse o yemeği hizmetçiyi kendinizle birlikte oturtarak yeyin. eğer yemek az ise o zaman efendisi o yemekten Bir yahut iki lokma hizmetçisinin eline koysun Müslim 1142 3142 Estağfirullah İbn Ömer'in radıyallahu anhumanın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Köle sahibine karşı dürüst ve samimi olur Ve ibadetini de iyi yaparsa onun mükafatı iki kat olur Müslim 3143 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Daima doğru ve samimi olan köle için iki ecir vardır 2 kat ecir vardır Müslim 3144 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kölenin Allah'a güzelce ibadet ediyor ve efendisi ile iyi geçinir halde ölmesi ne güzeldir. Ne mutlu ona. Müslim 3146 Kasame yani İslam'a karşı savaşanlar kısas ve diyet bölümü Sehl bin Ebu Hasme ve Rafi bin Khadij radıyallahu anhuma şöyle anlatmışlardır Abdullah bin Sehl ile Mes'ud bin Zeyd bin Muhayyisa birlikte sefere çıktılar Hayber'e vardıklarında oradaki işleri sebebiyle ayrıldılar bir müddet sonra Muhayyisa geldiğinde Abdullah bin Sehl'i Öldürülmüş olarak buldu Ve onu defnetti Sonra Muhayyisa ile kardeşi Huvaysa bin Mes'ud Ve bir de Abdurrahman bin Sehl Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler Gelenlerin en küçüğü olan Abdurrahman Diğer iki arkadaşından önce konuşmaya kalkıştı Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Yaşı büyük olana tazimet ihtarında bulundu. Bunun üzerine Abdurrahman sustu ve yanındaki iki arkadaşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başladı. Peygamber aleyhissalatü vesselama Abdullah bin Sehlin radıyallahu anhu öldürülüşünü anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu cinayetin Hayberliler tarafından yapıldığına 50 defa yemin ederseniz arkadaşınızın diyetine hak kazanırsınız dedi. Onlar da yanında bulunmadığımız ve görmediğimiz bir cinayet hakkında nasıl yemin ederiz diye çekindiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyleyse Yahudiler 50 kez yemin ederek bu Katil olayından beraat etsinler mi diye sordu davacılar. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafir bir halkın yeminini nasıl kabul ederiz diyerek razı olmadılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu durumu görünce onun diyetini kendisi verdi. Müslim 3157 Enes İbn-i radıyallahu anhu anlattığına göre, Ureyne kabilesinden bazı kimseler Medine'ye Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiler. Medine'de hastalandıklarından burada kalmak istemediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara, İsterseniz zekat develerinin bulunduğu yere gidip, Onların sütlerinden ve tedavi için bevillerinden içebilirsiniz buyurdu. Bu da Peygamber aleyhissalatü onlar da Peygamber aleyhissalatü dediğini yaparak sıhate kavuştular. Sonra develerin çobanlarını öldürdüler ve İslam dininden döndüler. Giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin develerini önlerine katarak, Gasp edip götürdüler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu olanları haber alınca arkalarından bir müfreze gönderdi ve o adamları yakalayıp getirdiler. Sonra da onların elleri ve ayakları kesildi, gözleri oyuldu, herre mevkine bırak bırakıldılar ve onlar orada öldüler. Müslim 3162 Enes i̇bn Malik'in radıyallahu anhu naklettiğine göre bir Yahudi bir cariyeyi üzerindeki gümüş süs eşyasını almak için taşla vurup ağır yaralamıştı. Bu cariye ölmek üzereyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına seni falanca mı öldürdü diye sordu. Kadın başı ile hayır işareti yaptı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa sordu. Kadın yine başı ile hayır diye işaret etti. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü bir isim daha sordu. Bu sefer kadın evet dedi ve başı ile işaret etti. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam kadının haber verdiği o Yahudi'ye kısas uygulayarak iki taş arasında ezdirip onu öldürttü. Müslim 3165. İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu şöyle anlatır. Ya'la bin Munye Yahut İbn Umeyye bir adamla kavga etti. Bunlardan biri diğerini ısırdı. Isırılan elini kuvvetle ısıranın ağzından çekince onun ön dişini söktü. Ravi İbni Musenne iki ön dişini demiştir. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme davalarını arz ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Erkek hayvanın ısırdığı gibi ısırırsınız ha? Bu çıkan diş için diyet gerekmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 3168 Enes radıyallahu anhu'nun naklettiğine göre rubeyin kız kardeşi Ümmü Harise radıyallahu anhu'ma bir kişiyi yaralamış ve bu olayın davasını görmek için taraflar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısas uygulayın kısas buyurdu. Bunun üzerine Ümmü Rabbi Ya Resulallah o kadına kısas mı uygulanacak? Vallahi ona kısas uygulanmaz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah. Ey Ümmü Rabbi Kısas Allah'ın farz kıldığı kanundur dedi. Kadın yine Hayır vallahi O kadına asla kısas uygulanamaz dedi. Kadın bunu söylemeyi sürdürdü ve Sonunda yaralı taraf Kısas yerine diyeti kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Allah Azze ve Celle'nin öyle kulları vardır ki bir konuda Allah Azze ve Celle'ye yemin etse Allah Celle şanuhu onu yemininde doğru çıkarır buyurdu. Müslim 3174 Abdullah bin Mes'udun radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan başka celle şanuhu, ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığına ve benim de Allah'ın elçisi olduğuma şahadet eden Müslüman kimsenin kanını akıtmak şu üç sebebin dışında asla helal değildir. Evlilik yapmışken zina eden dul, Öldürdüğü kişiye karşı Öldürülen İslam dininden Dönüp İslam camiasından Ayrılan Müslim 3175 Abdullah ibn Mesud'un Radıyallahu anh'u anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Haksız yere Öldürülen her kişinin Günahında Adem'in aleyhisselamın ilk oğluna mutlaka bir pay ayrılır Çünkü cinayet çığırını açan Adem'in o oğludur Müslim 3177 Abdullah ibn Mesud'un radıyallahu anh'u anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kıyamet gününde insanlar arasında görülecek ilk dava kan dökme ile ilgili olanlardır Müslim 3177 Ebu Bekir e, radıyallahu anh'u şöyle anlatmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda harcında şunları buyurmuştur Muhakkak ki zaman nesyin kaldırılmasıyla Allah'ın Celle Şanuhu Gökleri ve yeri yarattığı gündeki ilk şekline dönmüştür 1 yıl ay ölçüsü ile 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylardır ki 3'ü arka arkaya gelir. Bunlar Zülkade, Zülhicce, Muharrem ve dördüncüsü de Mudar'ın ayı olan Recep'tir. Recep ayı Cuma'da ile Şaban ayları arasındadır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bulunduğumuz ay hangisidir diye sordu. Bizler Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bir süre sessiz kalınca bizler onunla bu aya yeni bir isim vereceğini zannettik. Sonra Zülhicce ayı değil mi buyurdu. Biz evet Zülhicce'dir dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bu bulunduğumuz şehrin adı nedir buyurdu. Biz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine bir süre sessiz kaldı ve biz onun Mekke'ye yeni bir isim vereceğini düşündük. Sonra o Mekke değil mi? diye sordu. Biz evet Mekke'dir dedik. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam bugün hangi gündür? diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyisini bilir dedik. Peygamber aleyhissalatü selam yine bir süre sessiz kaldı ve biz onun bugüne yeni bir at vermesini bekledik. Peygamber aleyhissalatü selam kurban kesim günü değil midir buyurdu. Bizde evet kurban kesim günüdür. Ey Allah'ın Resulü dedik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şu halde iyi biliniz ki bu şehrin bu ayın ve bugünün saygınlığı ve yasaklığı gibi Kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız da Dinen saygın ve birbirinize yasaktır Emin olunuz ki Rabbinize kavuşacaksınız O zaman bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz Ey insanlar Aklınızı başınıza toplayınız da Benden sonra birbirinizin boynunu vuracak şekilde dalalete düşmeyin ve küfre geri dönmeyin. Dikkat edin bunları burada bulunanlar bulunmayanlara duyursunlar. Zira kendisine bunları ulaştırdığınız bazı kimseler söylediklerimi buradan, burada itişten burada işiten bazılarından daha iyi kavrayıp anlayabilirler dedi ve bundan sonra Tebliğ ettim mi diye sordu. Müslim 3179 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle anlatır. Hüzeyl kabilesinden iki kadın arasındaki kavgada kadınlardan biri diğerine taş atmış ve onun karnındaki çocuğun düşmesine sebep olmuştu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kadının düşen çocuğu karşılığında bir köle ya da cariyenin diyet olarak verilmesine hükmetti. Müslim 3183 Mughira bin Şoğbe'nin radıyallahu anhu anlattığına göre bir kadın hamile olan kumasını çadır direğiyle döverek öldürdü. Bu kadınlardan biri Lihyan'dan idi. Yani Lihyan kabilesinden. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kadının asabesinin, yani baba tarafından akrabalarının, öldürülen kadının ve ayrıca düşürülen ceninin diyet bedelini ödemesine hükmetti. Bunun üzerine öldürülen, bunun üzerine öldüren kadının asabesinden bir adam, ''Biz yememiş, içmemiş ve bir hayat emaresi göstermemiş bir çocuğun bedelini mi ödeyeceğiz?'' Böyle durumlarda bir diyet ödenmez dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ise bu bedevilerin yaptığı türden bir seci mi? dedi ve diyeti vermelerine hükmetti. Müslim 3186 Yani kafiyeli konuştu. Mughira bin Şube ve Muhammed bin Mesleme'nin anlattığına göre Ömer İbn Khattab radıyallahu anh'u kadının düşürülen çocuğu konusunda halka danışmıştı. Bu istişarede bulunan Mughire bin Şube ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin düşürülen çocuk karşılığında diyet olarak bir köle ya da cariye verilmesine hükmettiğine şahidim. Yani Peygamber aleyhisselatü vesselamın böyle hükmettiğine şahidim dedi. Ömer ise buna bir tanık olan bir başkası, buna tanık olan bir başkası daha var mı diye sordu. Bunun üzerine Muhammed bin Meslem'e de bu hükme tanık olduğunu bildirdi. Müslim 3188 Had cezaları babı Ayşe'nin radıyallahu anh'a anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değeri çeyne çeyrek dinar ve daha fazla olan bir mal çaldığında hırsızın elini keserdi demiştir. Müslim 3189. Yine Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında değeri Çelik ya da deriden mamul bir kalkanın kıymetinden daha az olan şeyleri çalan hırsızın eli kesilmemiştir. Bu kalkan nevilerinin her ikisi de epeyce bir değere sahipti. Müslim 3193 İbn Ömer radıyallahu anhumanın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Değeri 3 dirhem olan bir kalkanı çalan hırsızın elini kesmiştir. Müslim 3194 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir yumurta ya da bir ip çaldığı için eli kesilen şu hırsıza lanet etsin. Müslim 3195 Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatır Mahzum soyundan bir kadının yaptığı hırsızlık Kureyşlileri sıkıntıya sokmuştu Onlar bu kadının affedilmesi için peygamberle konuşmaya Onun habibi olan, onun sevdiği bir kişi olan Üsame'den başka kim cesaret edebilir ki dediler Nihayet Üsame radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta konuştu Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve Tayin ettiği bir cezanın Uygulanması konusunda Suçluya arka mı çıkıyorsun? Buyurdu Sonra ayağa kalkıp Şu konuşmayı yaptı Ey insanlar Sizden öncekileri helak eden Şey şuydu onlar içlerinden soylu bir kimse çaldığı zaman bir şey yapmazlar. Güçsüz birisi çaldığı zaman ise ona ceza verirlerdi. Allah Azze ve Celle ye yemin ediyorum ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma bile çalmış olsaydı onun da elini keserdim. Müslim 3196 Umar bin Khattab radıyallahu anhu şöyle anlatır. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Hak peygamber olarak gönderdi ve ona kitabı verdi. Ona indirilen bu kitabın içinde recim ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk ve onu anlayıp belledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de recimi uyguladı. Ondan sonra biz de recmi uyguladık. Ancak uzun bir süre geçtikten sonra insanların biz Allah'ın kitabında recmi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu bir farizayı terk ederek yanlış yapmalarından korkarım. Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında Celle Şanuhu zina eden evlilik yapmış erkek ve kadının bu fiili şahitler, gebelik ya da ikrar ile ispatlanırsa bunun hükmü rejimdir. Müslim 3201 Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mescitteyken bir Müslüman yanına geldi ve ona şöyle seslendi: Ey Allah'ın Resulü, ben zina yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü çevirdi. Bu sefer o kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü döndürdüğü tarafa geçip yine: Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben zina ettim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzünü yine çevirdi. <gülüyor> Nihayet bu adam zina itirafını dört kere tekrarladı. Bu şekilde aleyhine dört kere şahitlik edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırıp aklında bir hastalık var mı diye sordu. O kişi hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam başından evlilik geçti mi diye sordu. O kişi evet dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere bunu götürünüz ve recmediniz emrini verdi. Müslim 3202 İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Maiz bin Malik'e bana senin hakkında gelen haber doğru mu diye sordu. Maiz ise hangi haber dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Bana senin falancaların kızıyla zina ettiği haberi geldi dedi. Maiz evet doğru dedi. Ve buna dört defa şahitlik etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun recmedilmesini emretti ve recim uygulandı. Müslim 3205 Ebu Hüreyra radıyallahu anhu ve Zeyd bin Halid el-Cüheninin radıyallahu taala anhum ecmain naklettiklerine göre bedevilerden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senden Hakkımda Allah Azze ve Celle'nin kitabı ile hükmetmeni istiyorum dedi. Bu kişinin hasmı olan ve dini bilgisi daha çok olan diğer şahıs da evet aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet, olayı anlatmama da müsaade et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Söyle diyerek ona izin verdi. O kişi anlatmaya başladı. Oğlum bu adamın yanında çırak iken onun karısı ile zina etti. Bana da bu zinadan dolayı oğluma rejim cezası uygulanacağı haber verildi. Ben oğlum için yüz koyun ve bir cariye fidre, fidye verip oğlumu kurtardım. Daha sonra bu konuyu bilgisi olan kişilere sordum. Onlar, oğlunun cezası sadece yüz değnek ile bir yıllık hapis cezasıdır dediler. Adamın zina eden karısına ise rejim gerekir diye haber verdiler dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, <gülüyor> Allah azze ve celleye yemin ederim ki ben aranızda Allah azze ve cellenin kitabına göre hükmedeceğim. ''Cariye ile koyunlar sana geri verilecek. Oğlun da yüz değnek ile bir yıl insanlardan uzaklaştırma cezasına çarptırılacak.'' Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra ''Ey Unays, haydi bu adamın karısının yanına git. Eğer zinayı itiraf ederse, rejim cezasını uygula.'' buyurdu. Ravi der ki, Unays radıyallahu anhu, kadının yanına gitti.'' Ve o zinayı itiraf etti Sonunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Onun recmedilmesini emretti Ve emir yerine getirildi Müslim <gülüyor> <gülüyor> 3210 Abdullah ibn-i Umar radıyallahu anhuma Şöyle rivayet etmiştir Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna ikisi de Yahudi olan ''Zina etmiş bir erkekle bir kadın getirildi.'' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Yahudilerin yanına kadar gidip sizce Tevrat'ta zina edenlerin cezası nedir?'' diye sordu. Onlar ''Zina edenlerin yüzleri siyaha boyanır, yük üzerine bindirilir ve sırtı ve sırt sırta bir şekilde dolaştırılarak teşhir edilir.'' dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Eğer doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirin buyurdu Onlar Tevrat'ı getirdiler Ve okumaya başladılar Nihayet rejim ayetine uğradıklarında Okumakta olan genç Elini rejim ayetinin üzerine koydu Ve o ayeti atladı Subhanallah. subhanallah. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunan Abdullah bin Selam radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatü vesselama ona emret de elini kaldırsın dedi. Genç elini kaldırınca elinin altındaki rejim ayeti görüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam zina eden Yahudilerin ikisine de rejim uygulanmasını emretti ve rejim uygulandı. Ravi Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma devamında, ''Ben bu iki zinakarı recm edenlerin arasındaydım. Erkeğin kendisini siper ederek o kadını atılan taşlardan korumaya çalıştığını görmüştüm.'' Sübhanallah demiştir. Müslim 23211. Ebu İshak Şeybani rah Rahimahullah şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Ebu Enfa'ya Radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rejim cezası Tatbik etti mi diye sordum. O da evet tatbik etti. Ben Nur Suresi indirildikten sonra mı Önce mi diye sordum. O da bilmiyorum diye cevap verdi. Müslim 3214 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Birinizin cariyesi zina eder ve bu ispatlanırsa Efendisi ona gereken kamçılama cezasını uygulasın Fakat ayıbını yüzüne vurarak onu azarlamasın Sonra yine zina ederse Efendisi gereken kamçılama cezasını uygulasın fakat ayıbını yüzüne vurarak onu azarlamasın. Sonra bu cariye üçüncü defa zina eder ve zinası ispatlanırsa, efendisi onu kıldan yapılmış bir ip karşılığında da olsa satsın. Müslim 3215 Enes ibn Malik radıyallahu anhu şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, şarap içmiş bir kimse getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona iki hurma değneği ile kırk defa vurdu. Müslim 3218 Ebu burada El Ensari radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın koyduğu had Celle Allah'ın koyduğu Had cezaları hariç Hiç kimseye 10 kırbaçtan fazla vurulmaz Müslim 3222 Ubada bin Samit Radıyallahu anh'u şöyle rivayet etmiştir Bir toplulukta Allah Resulü ile Beraber iken Sallallahu aleyhi ve sellem o şöyle dedi Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmamak Zina etmemek Hırsızlık yapmamak Meşru bir sebep olmaksızın Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı canı öldürmemek üzere bana Biat ediniz İçinizden sözünde duran olursa Onun mükafatını Allah verecektir Celle Şanuhu Bir kimse bunlardan birini işleyip bu dünyada bir cezaya çarptırılırsa bu ceza onun bu suçla kazandığı günahın kefaretidir. Bunlardan birini yapıp da yaptığı iş gizli kaldığı için dünyada cezaya uğramayan kişinin işi Allah azze ve celle'ye kalır. Allah subhanahu ve taala isterse onu affeder, dilerse azap eder buyurmuştur. Müslim 3223 Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Hayvanların verdiği zararlar sahibine hayvan sahibine tazmin hayvan sahibince tazmin edilmez çöken su kuyusu ile Çöken maden kuyusunun da zararları ödenmez. Definelerin ise beşte bir vergisi vardır buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim 3226 Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.